Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Recepayi'nin fazileti. Allah-u Teala bazı ayları, bazı günleri, bazı geceleri Mevlam daha kutsal kılıyor. Yine bazı mekanlar da böyle. Mesela Kabe-i Mekke-i Mükerreme, Arafat, Medine gibi. Demek ki yeryüzünde bazı mekanlar daha kutsal olduğu gibi, bazı aylar, bazı günler, bazı gecelerde daha kutsal. Neden böyle? İnsanların uyarılması işi bunlar. Eğer hep aynıyle karısı bir şey, insan uyuşu da insanlar. Bir su akmazsa. Der akmazsa kurur. Hatta suyu bozulur bile. Akar su, temiz olur, canlı olur. Hava da esmese, durgun durur hava, hava kirlenir. Demek ki her şey bu alemde hareket istiyor, değişik istiyor böyle. Dünya ay, güneş, yıldızlar, dönüyorlar, yörüngen dönüyorlar böyle. Yani her şey bir, Hareketlilik var, hareketlilik canlılık var böyle. İçimizdeki kan da dolaşmasa, kan dolaşmadığı durumda durursa insan yaşayamaz ne yani böyle. Kan dolaşımı da durmadan kalbine pompalıyor. Demek ki sürekli hareketli gerekiyor. İşte bu mübarek aylarda bunun için bir hareketlilik canlılık bir maaleve bir sıçrama tahtası bunlar. Recep ay Recep ismine gelince bu tabii ay ismidir. Sözlük olarak tazim, tebşil denir buna alimler. Yani azam ettiği, hürmetti, saygılı, saygın bir ay demektir. Recep ay iki özelliği var önce. Biri 4 aylar vardır ki bunlara eşül hurum deniyor bunlara. Haram aile deniyor. Buradaki haram, yani muhterem anlamına geliyor. Dört ay vardır. Kimin Kuran'da buyuruyor bunu Tevbe suresinde. Minha erbatin hurum mevla veriyor. Yani aile sayısı Allah katında 12'dir. Bunların dördü haram ailelerdir. Demek ki Allah katında geçeri olan bu aylardır. Yani içinde dört ayın bulunduğu haram aylardır. Allah katında geçeri olan takvim budur. Nedir bunlarda? zilkade Zilhiçe, Muharrem, Recep ayı. Yer-i beri bu beydamadır böyle. Dört ay vardır, muhterem aile vardır. Biri zilkadeh. Zilkade Ramazan sonra Şevval ayı giriyor. Şevval çıktı mı, zil giriyor. Sonra zil geliyor, Muharrem ayı giriyor. Muharrem ayı aynı zamanda yıl olmuş oluyor. Recep ayı da tek olarak geliyor. Üçlü beraber geliyorlar. Recep ayına eskiden beri Arapların bile, yani Cihal'dan zamanında bile... Hürmetlere saygıları var Recep ayında. O ayda savaşmazlardı. Haram günlerden kaçırırlardı. Elden geldikleri kadar birlikleri kadar. Hatta buna yukarlı el asam. Recep ayına esam ayı derler. Esam sağır anlamına geliyor. O ayı göbrece. Şey. لَنْ لَا يُسْمَوْا سَوْتُ Çünkü o ayda silah sesleri yitilmezdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ازا دخَلَ رَجَب ve gelince Kale Aleyhisselam Peygamber şuna buyurdu. Recep ayına Peygamber kavuş zamanlar şunu buyurdu. Allahümme Barik anın Anlamı inşallah. insyaAllah. Allahümme Ey Allah Celle Cahilu Allah'ım Barik Bize mübarek kıl. bereket kıl. Recep ve şeabane Recep ve şeabane bizlere Mübarek kıl. Ve belli günler Ramazan'ı biz Ramazan'a ulaştır. Peygamber duvar da bu şekilde Recep'e girince Allah'ın Recep'i şaban bize mübarek kıl. Bir de da ulaştır. Ramazan'a da. Yani sor eceli al. Ecelimiz soru gelsin. O anlama geliyor. Demek ki bir insan Recep'e'nin şabanı yaşarsa bir de Ramazan'a ulaşır. Ramazan'a da layık veşiyle kulluğunu bir yaparsa olmazsa ölürse kişi elhamdülillah Mevlamız'a tertemiz kavuşur muhtemelen. Böyle. Recep ayı üç ayların başlangıcı. Üç aylar var biliyorsunuz. Üç aylar. Bunların başlangıcı birisi Recep ayı olmuş oluyor. Her namazdan önce, her farz namazdan önce sünnet kılınıyor. Aşkın ama tarif Hanefi'de. Yani şafi'de de yine sünnet var. Aşkından önce sünnet var Şafi'de. Demek ki her farzdan önce sünnet kılınıyor. Neden? Farzlar çok kesin, kati Allah emirleri farzlar. Çok kusak, büyük farzlar. Nedir sünnetler? Bir alıştırma önce. Isırma. Çünkü kişi tabii uykusundan kalkıyor sabah namazında e, günün işini ayrılıyor, yemeden ayrılıyor, yolda kalışıp oluyor. Hemen direkt farza girilirse kulü gelen insandan yapılmaz böyle şey. Önce sünnet namazı kılınıyor. Bir alıştırma, bir ısınma. gönlü ruhu namaza alıştırma anlamına geliyor Recep ayı da Şabana'ya da nedir Ramazan önce bir alıştırma bizlere ibadete oruca bir alıştırma bizleri böyle. Böyle Aleyhisselam'ın pekali hassasleri Hazreti Peygamberi Hakkı'da fiil cennetin nehrin cennete bir nehir var pekali cennete bir nehir var. Yani bir tane değil, çok nehir var. Bunların bir tanesi de farklı bir nehir var. Aslında kezisler var mesela cennette. Bu da yukarıya recep adı Recep olan bir nehir var cennette. Ona Recep deniyor. Yunus'un Kevser'sine geçiyor. Sana abimin Kevser'i verdik diye. Kevser, cennette bir nehir böyle. Akarsu yani. Akarsu. Yalnız su deyince dünyada bile sular farklı oluyor. Sular dünyada bile. Kaynağına göre, orada yere göre farklı oluyor sular. Cennetin suları onlara bizim için bir zevk olacak. Cennet, cennet, cennet suları. Yani bir insan cennette hiç su içmesi yine yaşar. Yemesi yine yaşar. Hayat orada havaya suya bağlıdır cennette. Hayat ölümse hayat olarak hayat. Fakat su yedi su zevk için. dünyada mesela meşrubatları vardır. Limonata, ayran, şunlar bunlar. Her bir farklı özelliği var. Kimi tatlı sever, şehveti sever, hiç sever, portakal suyu içer, havuç suyu içer. Demek ki meşrubat hepsi bir içilik madde bunlar, sudur bunlar, sıvıdır bunlar. Ama bunların farklı özelliği var buna, Zevki farklı bunların böyle. Demek cennette bir ırmak var, adı Recep. Eşedü bey aldan minelle beni sütten daha beyaz sütten daha beyaz. Önce her görüntüde her maddede önce gözü ondan mücevk alması gerekiyor. Mesela insan bir elma yiyecek ki eve göz bakar elmaya Elmanın rengine bakar önce. Yani eğer bir gıda maddesinin, ya bir meşrubatın rengi, görünümü güzel değilse kız hoşlanmaz. Gözün, zevkin tadı edemez. Kişi karpuz kesiyor. Tabii şimdi mevsime geldi, zamana geldi. Önce kesince kişi önce bunun rengine bakıyor. Nasıl bakalım işi? E biraz pembemişti, beyazlısıysa biraz buna hoşlanmıyor. Olmadı bu diyor. Bunun için bu arada Peygamberimiz yani hadis şeriflerdeki her kelime de hikmetler anlamında her kelime de var. Öyle böyle Rüşdiye kumalı sematetleri o nehiri ki bizlere rengi sütten daha beyaz bir bakarır. Öyle bir cennet beyazı deniyor buna. Öyle farklı beyaz. Önce göz karşılarına o akarsuya bakınca. Ondan gözün zevkini alıyor. Ve ahlâminin aseli baldan da daha tatlı buyuruyor. Baldan daha tatlı buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tatlıyı severdi muhtemelen peygamber. Tatlıyı severdi, acıyı sevmedi peygamber. Demek ki acı pek o kadar yaralı değil insanlara böyle. Acı, aşırı aşırı acı yaralı değil böyle. Rengi sütten daha beyaz, gözü okşuyor ve tadı da baldan daha tatlı buyuruyor. Burada peygamberimiz balı örnek veriyor, bal. Neden? Bal şifa olduğu için. Yoksa tatlı, çok tatlı maddeler, şeker maddeler. Mesela hurma da tatlı, üzüm tatlı, incir tatlı bunlara böyle. Ve burada örnek olarak bize balı veriyor, bal böyle. Bal şifa olduğu için ballan daha tatlı. Ben sâme yemen min recebe. Bir gün Ramaz, Recep ayında uluştarsa bir gün bile olsa, yevmen bir gün Teala sekallahu teâlâ, Allah okulunu konunu o nereden su verecek muhtemelen. İzmir'e verecek yani o kimseye verecek. Bir kimse Recep ayında bir gün bile uluştarsa o nereden suyla işecek. Hiç tutmayanlar bunu içemeyecek demek ki böyle. Yine buraya Aleyküm Hazretleri Hazreti Tabarani'de Recep-i Şer'ün azimün Recep ayı Peygamberi Aleyküm Hazretleri Şer'ün azimün azim büyük bir aydır. Değerli kadri ve değerli aydır Recep ayı. Peygamberi Aleyküm Hazretleri Yudayıfullah fiil hasenat Allah Teala bu ayda kulların hasenatını ibadetlerin sevabını Muzaf yapıyor, kat kat veriyor, daha fazla veriyor ibadetleri böyle. Normalde ibadetlerin karşılığı bire ondur. Aşçı emsalihatine geliyor, bire bir başlamıyor. Allah'ın genişanlığı, rahmeti, gazabına geçtiği için bir insan bir günah işlerse günahına bire bir yazılıyor günahına. Amel kabul bir ibadet yaparsa sevap işlerse kirebir yok. En aşağı alt tabanı bir 10 ile başlıyor. Bela biliriyor felehü aşi emsaliye. Onu 10 on misli katlar bir peygamber. Alesemmed Rabbimiz. Bu nedir? Allah'ın rahmeti muazzam. Ona kalkıyor benişe. Yani Allah fiatı kunu yapmak istemeyeceğini. Yap istemeyen benlece. Şimdi makine var, makinede mizan var. Mizanın sağ kefesine sevap konacak. Sol kefesine günah konacak. Kimin sevabı günahından ağır fazla gelirse yere girecek vallahi. Gelecek vallahi. Bu işi böyle ne yapıyor kullana bir on veriyor en aşağı böyle. Peki hiç günah olmayanla günah az olan bir mi orada? İşte burada fark var gene tabiyle. Adalet ilahi çok hassas Allah'a çok hassas değildir. evet mahşerde kimin sevabı günahına geçerse kime ve buyuruyor kimin sevabı ağır gelir günahına geçerse genelde girecek ama ne var sırat köprüsüne geçerken günah orada yanacak ama Hakepüsü'nde. Hiç günah olmayan o uçu gidecek. Işık hızı gibi. Uçup gidecek şey. Günah az olan o da yıldırım geçecek. Yani ses hızıyla geçecek. Her insan günahına göre oradaki koşu ona bağlı, günahına bağlı böyle şey. Neden? Cehennemiz çekim gücü var. Cehennemi. Çekim gücü var cehennemiz. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor. Mesela cehennem muhtatis muhtatis. Kağıdı çekmiyor, bedi çekmiyor. Demek ki cehennem de insana eti, kemiği çekmiyor, günahı çekiyor. Allah'a gücü ver muhtemelen böyle. Şimdi kişinin mahşerde sevabı ağır geldi. Günahı günah var ama sevabı ağır geldi. Cennete düşmeyecek, yanmayacak. Ama ne olacak? günün arılması için saç ağrı ağır geçecek. Çünkü cehennem çekim gücünü buna uyguluyor, tabrik ediliyor. Bu ağırlaşıyor cehennemde. Sağ ağırlaşıyor. Koşamıyor, yürüyemiyor böyle. O bir ağırlık adımı atıyor, halsiz, güçsüz hatta düşüyor, sendeliyor, tökeziyor, eziyor, böyle. Neden? Günahların oradan temizlenmesi şart, şartmak Eğer günah temizlenmeden cehennemde giderse, Orada yine huzur bulamaz ki. Çünkü günahlar gönlü yakıyor. Gönlü, gönlü sıkıyor. Bir insanın gözüne küçük bir toz kaçsa göz buna rahatsız oluyor. Göz, göz yaşarıyor. başlarıyor, Buna tepki gösteriyor. İstemiyor bunu böyle. Gönülde günah istemiyor. Günah istemiyor gönülde. İşte aslında sarı yanmak var. Ama Allah'ın rahmet tam belirşe. Oradaki yanacak böyle. Demek ki şu gerçek ortaya çıkıyor. İnsanın ortak kaderi bu. Ne kadar günahı az olursa o kadar çabuk köprü geçirmez Recep ayında sevaplar biri kalktı e e kalkıyor. Biri e 70 Recep ayında. Biri e 10 değil orada. O tamam mı? Tamam mı? bile Bir insan bir besmele çekti, besme, besmele şey çekti, 70 besmele sevabı yazılıyor. Bir kulübü okudu, 70 kılığı geçiyor. İki namaz kıldı, 70 şerif yüz kılığı Bu ay demek ki sevabılar artıyor. E bir insan bundan yaralanmazsa, ön tarafta kahve demektedir. Her esnafın bir sezonu vardı. Her, her esnafın böyle. Ramazan'da, bayramda, diğer zamanlarda, yazlık, kışık bir sezonu her esnafı vardı böylece. Ne yapıyor esnaf? O esnaf onda yaralama çalışır onda. Uyumaz elegeci hesabında yaralanma çalışır bu dönemde. Bu dönemde işte manevi kazan sezonu, manevi kazan sezonu burada başlıyor. Demek ki İnşallah bu aradan da devam çalışalım. Çünkü ne oluyor bunda? Sıraplar 70'e kattı, 70'e kalktıyor 70 e kalktı böyle. Gerçekten bir Fatiha, 70 Fatiha. Bir Hatim, 70 Hatim yere yazılıyor. Hemasa'na yeme Miraç'a. Bir insanı bayında oruç tutsa yine bir gün Sekiz namaz tamam senetten bir seni oruca bedelmiş oluyor. Ömer sahnesi yüz sabate yamin, eğer bir sadece bayında yedi gün uştarısla gülleyecek anlıyor evvabi cihende. Cenem yedi kapısı var, onlar buna kapanıyor onda. Ama sonra kendini bozma değişmezse değişmez kendi yapısını damap şekilde Cehennemin yedi kapısı var. Yedi kapısı var böyle. Her kapıdan böyle yüzüm baktığım. Her kapıdan da bir grup girecek. Mesela Allah korusun alkol bağımları, işte kumar bağımları, tabi huş bağımları. Yani her grup hangi günahı fazla istemişse istemişse Günahında da dinen arınamadan gitmişse, tevbe gitmişse, tabi mahşerde Allah yine ağır geldi. Mahşerde yine or geldi. Ama yapacak iş yok mu mahşerde adamlar. İşten geçhaftın mahşerde. Kul hesap başan çekildi. Günahları görüyor. Zaten çekim yapılmış. Çekim yapılmış. Kendi günahını görüyor. Anında yazıyor bunlar verece. Kul bakıyor ki günahları mizana konuyor. Günah deyince günahla ilk kısmı ayrılır. Biri haramı işlemek, ikincisi de farzı terk etmek. İkisi günah. Mesela bir kimse faiz yiyor, kumar oluyor, içki içiyor, işte şunu bunu yapıyor, sözü sayıyor, her neyse. Adı adı oluyor, işi bir şey yapıyor. Bunun tabi haram, günah olmuş. Diğer insan iş içmiyor. Kumu oynamıyor, küçük olay gitmiyor ama namaz kılıyor. O da aynı haramda günah işlemiş oldu. Bir farzı terk etmek bir haramle eş değerde gün olmuş oluyor. Yani bir insan Allah'a korusun bir gün beş hareket namazını kılmazsa beş günah eş değerde büyük haram işlemiş oluyor. Beş günahı. Yani içki, kumar, fuşçu yapmış oluyor Allah'a korusun. Bu işin mesela namaz kın alanında yeri bir kapısı var cennetin alıvacak yerinde namaz kını Allah korusun. Hatta da bir dere var orada cennette. Kur'an derse o kadar büyük bir tabi daha büyük dere. Ve ileri seviyem Allah korulsun onunla caktabilirler. <gülüyor> Ömer Saminü Semal Eyyamin bir insan rüya boyunda uçsalla 8 gün çıkarsa şimdi futürede semali evabı cenneti. O kimse, 8'dir, hepsi kimseye cennetin kapısı sekizir, hep taşlı olur mesela, kapaşlı demeliyim. Cennete giriş o da farklı olacak. Mesela on üç kapısı reyhan kapısı böyle, Cihat kapısı kapıları, bazıları müjahiddir, İbadet hepsini yapar, bir de cihal da vardır kendisine o cihal kapısına girecek böyle. Cennete girişlerde en duyguçu an, cennete giriş anı. İnşallah on yaşamaya bir nasip etti En duygusu anda cennete giriş anber, en duygusu an böyle. Artık neler tutulmuş yani böyle. Gözler cennete bakıyor ama cennet kapıda kapalı henüz daha böyle. Kapıda da henüz de kapalı. Maşer de hesap bitmiş, seb ağrı gelmiş, sata geçildi. Tabi kimi ışıkta bir geçti, sessiz bir geçti. Geçten geçti geçti böyle. Artık geri dönüş yok artık. Artık her şey bitti böyle. İmtihan bitti artık. Şimdi kapısına gelince artık bir beklenti var. Kapı açılsa da cihane bir görsek böyle. Herkese böyle. Her peygamber ümmetin arkasına almış. Önde peygamberler ve kişi oldu. Tabi kaç milyarda insanlar böyle. İnsanlar işte o zaman aşacığın kapıları ve rıdvan var. Yani hazinedarı, bir başı başı çıkacak ve karşlamaya selam verecek. Şöyle diyecek: Selam aleyküm, tibütüm, fedhülüha kahligim buruşacak. Demler. Artık buradan selamettesiniz. edesiniz. An Ölüm yok, hastalık yok, hüzün yok, dert yok böyle, keder yok böyle, yaşlılık yok, hiçbir şey yok böyle. böyle sürekli huzur, sürekli mutluluk böyle, ruhla coşku halinde, hep aynada kalma böyle. Neden? Fübü Buraya temiz, pak gelin buraya, buraya temiz geliniz. Çünkü günah olan saat köpüsten yandı, o da temiz yandı orada böyle. Günah olmayan hiç yanmıyor. Azıla az yanıyor böyle. Buraya temiz geldiniz, arkadaşlara şere buyuruyor, Fedehuluha. Buyurun girin bakalım. Khaled'in ebedi kalıcı olmak üzere, fikri diyelim böyle, bir gezinti değil böyle. Ebedi kalmak için ne gerekiyor? Ebedi her gerekiyor. Ebedi her gerekiyor ebedi kalması orada, orada hayat ebedi hayat böyle, Sonu olmayan hayatı böyle. Yaşlılık yok böyle, çünkü insan yaşansa orada, yaşansa cennetin de yeri kalmaz ki böyle. Yani gözler görmese, bir seni yemese, bir şey yapamazsa kalma böyle. Cennetler süreti yaşlılık, gençler 30 yaşında ama, olgunluk yaşında böyle. Hep aynı halde mi? hep aynı halde. Yani gönlüm hep şey bir şey daraldı sıkılıyor böyle. Yerçekim yok. Yani bir insan eşliğe yatağını yaslayacaklar. Dönen yıllar 70 yıl eşliğe böyle bunlar sohbet edecekler. Ama bir yere uyuşmuyor böyle. Gerçekim yok böyle böyle. Yani zaman öyle geçiyor cennette böyle. O kadar tatlı bir hayat ve böyle. Yarın yok. Gece yok şimdi böyle. Zaman kalkıyor kalkıyordu böyle. Hafta, ay, yıl yok böyle şey. unutuluyor. Hep aynı hal böyle. Aynı ısı, aynı lezzet, Her şey hazır elimde böyle. Yani cennette her şey doğal, her şey doğal. Her şey doğal. Köşkü sarayı o da doğal. Yani tek maddede yapılmış. Zümrütten, yakutun altından, gümüşten. İnsanın makamına göre, mertebesine göre köşkü hazır böyle. Kapıları, camları, o da hepsi hazır böyle. Ama tek maddeden böyle. Nasıl yaratılıyor tek maddeden doğal oluyor bunlar böyle? E dünyada mesela muhtemelen dünya dönem böyle. Mesela portakal. Portakal böyle. Açıp bakıyoruz... İşi böyle dilim dilim dilim dilim böyle bak Bunu yaratan adamete çok düşünme. Etrafında ince bir zarı var. Böyle. Ambalajı var böyle. Dilim dilim bak. Limon da böyle, mandal böyle, böyle portakal da böyle. Böyle olması ısırıcı oldu. Akıllı, iyi gelen insan üzerine bakma böyle. Helalar karnesinler böyle, nar böyle. Tek tek dizilmiş böyle. Arada sağda ambalajlar var bunlara böyle. Bunu yaratan devlet. Bunu yaratan mevlam o her şeyi doğal yatacak her şey böyle. Gecesi yok, hep gündüz. Son. Soğuk yok, sıcak yok. Of, yandım yok meleme. Çamaşır yok, alışveriş yok, berber yok. Fırçalamak derdi yok mu meleme? Kolay büyümüyor, hep aynı yerde. Tuna kabı büyümüyor meleme. İnsan küçülmemiyor. Cennete tek bir sinek bile biri yok cennete meleme. Kedi kopyu cennet mi? Bir de kıtmıyor var. Esrar-ı Kehf'in kıtmıyor var. Tek o var. O da Evlullah'mı da. O da Evlullah makamında o köpekler. İşte böyle Cümeş demek ki ne gerekiyor? Elhamdülillah Recepay'ı bir sıçrama noktası tahtası olmuşlar bunlar. Recepay'ı bir heyecan dalgası olması gerekiyor. Allah'ın velhamıza dönüş olması gerekiyor onlar efendim. Çünkü sıraplar bir de yetmişte başlıyor. Yalnız her ibadetinin kabulü tekvallığa bağlı tekvallığa bağlı. Şimdi biliyorsunuz dua kitapları var. Türkçe de bunları satıyorlar bunlara böylece. İşte tabi yıltamın yapılıyor. İşte şunu okursan şöyle olur böyle olur böyle olur böyle olur. Tabi ki şey alıyor bunları merak ediyor. Okuyor okuyor. Bir şey olmuyor gene böyle boğacağım, boğacağım kurtulur, bekalı, evlenir, şunlar, bundan mı? Çok böyle. Oluyor mu? Yok. Olmuyor. Neden olmuyor acaba? Her işin başı tekvala bağlı, tekvala bağlı böyle. Hadisleri okuyun Ramız-ı Şeref'ten, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Recep'ün meşhur hurumu. Bülü Aleyhisselam Hazretleri, Recep'e meşhur hurumdan. Dört aydan biri yani böyle. Şeyde saame rejimini gömen bir rejibaya bir kimse bir gün ortussa ve temme saadeti saadeti bir tek vallaha ama orucunu Allaha tevıl yaparak tamla orucunu tevallık ile tamla saa. orucu konuşuyor ve kal Rabbiyu Fir Allah'ı affetiyor orucu kim Nasıl konuşuyor? Bunu bilemeyiz muhtemelen böyle. İnsan şey bilemiyor böyle. Yani bizi aşan ne var evrende böyle? Hatta maddi aleminde bile ne var bizi aşan böyle şey. Bunun için demek ki bir insan tabi oluşturursa, başka bir şey ibadet yaparsa, eğer bunu tekva üzerine yaparsa ve tamamlarsa ibadetle konuşuyor. Buna dua ediyor. Ya Rabbim fir Allah'ım bugün afile başla bunu konu diye böyle. Ve lem yuttim mesame bi lem yestavfir <gülüyor> lehu. Eğer tekozuna yapmazsa, uyunutmazsa, kulmazsa ona o yaptığı ibadet dua etmiyor. Tevizle etmiyor arkadaşlar. Nedir tekvallık muhterem? Ona bakalım şimdi nedir tekvallık? Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun, bir biliyorsunuz bacararsa iki oğlunun. Adem Aleyhisselam iki oğlunun Habil'e Kabil. Şimdi Adem babamızın tabi o da peygamberdi. Ona Mevlem Suhuf verdi. Suhuf sayfenin tekili. Çoğlu Suhuf gelir Arapçada. Yani sahife anlamında. sayfeler. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam indirdi. Suhuf indirdi. 10 tane sahife indirdi. 10 Suhuf verdi. Bütün hükümler o kadar onları, az olmadan böyle. Şimdi tabi Adam babamızdan Hava anamızdan 20 oğlu 19'a kız oldu. 19 kız 20 oğlu oldu. Neden biri eşlik oldu acaba? Kabil abi öldürdüğü için erkek de 10. indi ama o böyle. Eşiklendi bırak bakıp Son Hilas'tan doğdu, o tek doğdu. Haznaba her doğumunda ikiz doğurdu. İkiz doğurdu, bir iki büyük kız doğurdu böylece. İnsanların çoğalması neye bağlı? Üreme kanunu. Allah'ın koyduğu bir kanun, üreme kanunu buna bağlı. Fakat bunu işte eğlenmek gerekiyor. İnsanlar tek onlar var yerinde şimdi. Kardeşler var böyle. Nasıl olacak bunlar? Onlara mevla şöyle buyururuz onlara. Bir doğumdaki kız öbür doğumdaki erkekle. Öbür doğumdaki erkek önceki kızla edenecek. yani aynı anda karanlıyatta ikisi biri elimle haram kıldı bunlara mevla. Onlara bir ölemi verdim bunlara. Habil'e doğan kız çok güzeldi. Ona doğan kız çok güzeldi. Kabil doğan kız da Güzel fikirmiş o da böyle şimdi. İmtihan bu ya Allah'tan? İmtihan bu. Şimdi tabi eylemek çağı geldi. Yani erkenin çağını erdi anda hem onu erdi adam aleyhisselam. Adam babamız. Tabi o bir eylemek çok kolay. Söz yok. Nuşan yok. Daveti yok. Salon yok muhtemelen. Efendim özel dağıtılmak yok. Eşe olmak yok böylece. Çadır hayatı bir işlem yok böylece eser yaşanıyor. Tamam bunu buna verdi evlenelim tamam. Al git bak. Tamam bu senin o kadar var. Çok basta benim o zamanlar. Tut adam da semadete. Ona verilen şişiye hükmüne göre dedi ki Kabile senin de Habile doğan kız alacaksın. Habile bunu alacak. Öyle böyle böyle. Şimdi kavmı baktı ki Habile doğan kız çok çirkin. Çok çirkin. Kendisi doğan kız güzel. Birey kişinde kabil ilk vizyon buradan başla geleceğinde insanlık da böyle. Birey kişinde kabil ne yaptı? kene mantık yürütü böyle. Mantık yürüttü. Yani şeriatı ikame değil de akılla işi halletmeye çalıştı. Halbuki insanların görevi Allah'ın emrine uymak, akıl değil mi böyle. Birey kişinde kabil burada ben e az kızı daha güzel. Biz beraber doğduk. O benim hakkım. Yolu e erineceğim dedi. Öbür kızı beğenmedi. adamu bir dedi. Allah böyle emrediyor Sen doğan kız, ikiz kardeşin sana haram bu kardeşi. Bu da bunun tabi kabul edilmedi. Ve ne yaptı? Habil'i öldürmeye karar verdi. Habil'i. Yani onu öldürür ortadan kaldırırsa onu doğan kız kendisi kalacak zannetti bu. Allah'ın kanı değil de etmez tabi. Onu öldürmeye karar verdi ama nasıl öldürecek bilemiyor buna ama. Bilemiyor nasıl öldürecek. O, o kıyış yoksa onun öncesi daha böyle. Kabaktaş dönemdi böyle. Sıra bir şey yok. O kıyış yok o zamanlar. Böyle Hazreti Habil o koyunlara bakardı. Adem'e başta görev verdi böyle. Kabil buğdu ekerdi. Hemen bir kazıkları açardı, bu ekerdi ekardı Onları koparıp, iki tarafta eser böyle şeylerini un yaparladı böyle. Habil de o da koyun sürüsü oturur onlara bakardı. bunun gözüne gizicek gideceğim Bir gün hasta Habil, koyunların içinde bir gölgeye öyle baktığında, kendini yatmış, bir taş yüzüne başını koymuş yastık yerine. Taş yüzüne başını koymuş yatıyor burada kalbini görünce tam dedi fırsat bunu öldüreyim ben dedi. Nasıl öldürecek? Bir taş aldı. Büyük bir kaya taş aldı. Başına vurdu. Ecele öldürdü. Öldürdü. Şimdi ne oldu? Erkek de on nokta onu kız On nokta sayısı on öyle, öyle. Hatta daha evvelden bu Adem babamız onlara Adam Aleyhisselam'ın şeriatında iki hasım davaya gelince şöyle buyururdu. İkinize bir ada getiren bakalım beraber hadi. Kim haklıysa onun ada götürün, nulgülüp mi yatar der böyle. Kayıbur yani böyle böyle. Kabil buğday uğraştığı işin buğdayların en yaramazını Başa olmayan tanesi olmayanların kurmuşlarından yaramayanlarından bir demet yaptı. Onu getirdi de böyle. Hiçseksiz oldu işe böyle. Habil de en güzel koşunu, en iri semizini, gayet böyle gözü kara, ağzı ayakları kara. Yani karayla bakar, kara ile yer, karayla yürür. Ee böyle buraya sen bunu buraya bu şekilde, Ağzı kara. Gözleri kara, ayakları kara edebilece. Erkek koç. Ondan daha makbul, kurbanın dağından daha makbul. Habir bunu seçtiği en iyisine getirdi. Tepeye koydular. Adamla dua etti. Gökten bir nuru geliyor ateş şeklinde. Habil'in koçunu aldı götürdü böyle. Yakar geliyor kaybetti onu böylece. O koç işte İbemars'a indirildi. İsmail İsmail'in on kuma etti o koçya böylece. Şimdi... Habe'nin kuşu kabı edilince Kabe daha kıskandı şimdi kardeşini. Kıssanşik, haset, fesat Oradan başladı. Bakın dünyada 20 kişi altır hepsi top topuna. Ama dünya dar geliyor onlara. Yazık yazdı böyle. Hem de o gün dünya doğal dünya. Doğal dünya ama denizlere, göllere boldu dolu, her taraf bol dolu böyle. Her taraf koyunlar, keşke hayvanlar bile. o kadar bol bol bol böyle. Meyveler o kadar her bol. Her taraf doğal, yeşil hayat, hayat. Toplu 20 kişiler dünyada. Ama bak diniyle paylaşamıyorlar. Haset geldi. Kıskanç şey girince dedi ki de kabileince Habib Mesut'i öldüreceğim. Niye? Senin şeyin kabul oldu. Kale Habib dedi ki müttakilin Allah tekfaların tekvanın kabildir böyle müteakilin Allah Acele kim tekva sahibi ise onun kurbanı kabildir buyurdu muhterimler tekvanların Acele demek ki eğer ibadetlerimiz tekva ile birleşmezse tefalık olmazsa pek işe yaramıyor muhterimler ama gele İslam alır kişi böyle. Ama ne olur? Değeri düşer. Yani 6 yılında ayırken 8 ay, 6 aya düşer. Nedir tekval? Ona bakalım şimdi. Tekvalık müttakî denir müttakî. Hatta Melah Bülşehir cennet hakkında Melah Bülşehir buyuruyor. Cennet müttakileri hazırlandı. Cennet cennette müttakileri hazırlandı. Üddet <gülüyor> muttakî. Üddet muttakî. Muttakî tekva sahibi. Bir tekva kökü vika köküne gelir fi olarak. Sülasiy bir köküne geliyor. Korunma, sakınma anlamına geliyor. Önce her şey haramdan sakınmak gerekiyor. Ama derim ona. Haramdan sakınmak gerekiyor. Gözü haram bakmaktan. Ekte tabi kadınla muhtelenler. Bilhassa göz. Önce gözle göze gözle böyle. Gözden haram girdi mi, haram girdi mi, göndeki tekvallık zedeleniyor, tekvallık zedeleniyor gönde. Önce gözü korumak gerekiyor, gözü. Bir muhterebünsi varmış, salih bir kimse varmış. Bunda başka bir kasaba, merlekette, bir din kardeşliği, Allah için sevdiği din kardeşi varmış. Bu arada bir tabi esen ulaşım zor olduğu için birkaç yıla bir bu karşıya de gidermiş kardeşini. Kapı vurunca böyle kenar şekiller gözü kaparmış böylece. Gözü kaparmış. Yine bir gün gitmiş oraya, gözü kapalı tabi. O ev sahibinin kardeşlerinin bir kızı varmış. Gidişin küçük kızı varmış. Bakıyor bunu görünce baba diyor o senin diye kör kardeşin gele diyor ve gözünü kapadı haram görmemek için o bunu kör zannedilmiş bakınlara. Baba senin o kör kardeşin gele diyor. Anlayış çıkıyor. Hemen tam da sarılıyor. Kızım o kör değil diyor. Ama diye haram hiç gözü görmesin diye onun için böyle yapıyor bu İmam-ı Şahı Hazretleri. Şu Hazretleri. Bir kitaba baktığı zamanlar sayfasına, aç zamanlar tabi iki sayfa karşılık oluyor böyle. Önce bir eliyle diğer sayfayı kapatırmış. O sayfa bakarmış. Okumuyor böyle. Bir bakarmış. Baktığı anda hemen ezberlermiş. Baktığı anda hemen ezberlermiş. Unutmamak için hiçbir unutmamak için. Böylece. Böyleyken yine de Kendisini biraz aciz görüyor. İmam Malik o zamandan yaşlıydı. Kocası makamındaydı. Ona soruyor. Ben diyor, biraz daha hafızam kuvvetli olsa diyor. Ne yapayım acaba? Gözünü haramdan daha sakın diyor böyle. Şimdi biz unutkandık hepimiz. Unutkandık hepimiz, hepimiz. Unutkandık. Unutkandık. Bir kitabı on tane okuruz. mu muhtemelen. Ayet-i Kerime'yi on kez okuruz. Ezberleyemiyoruz. Unutkanlık. Unutkanlık. Neden böylece? Demek ki gözden haram bakış girince bu göz görmüyor aslında. Beyne gidiyor bu. Aslı gören nokta beyinde. Oraya gidiyor böyle. Demek ki oraya bu zararı veriyor. Hafızaya zararı veriyor. Önce gözü korumak elden geldiği kadar tabi günümüzde zor mu? Zor dünyadaki gerçekten çok mu çok soygunumuz. Çok dur. Ama korumak da lazım. Bunu gözümüzü haramdan sakınma gerekiyor. Bir gün Sa'ad bin Teğanı sordu. Yarısıyla Allah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. İstemediğim halde önümde bir kadın geçti verdi. Kadın şöyle geçmiş. O zaman Medine'nin sokakları çok dardı. Aciz deve geçecek kadardı böyle. Ben o az bir şey gördüm bile yani böyle çok da soğukları, kadının biri hemen bu kapıdan karşı kapıya, yani en fazla iki üç adım atacak böyle. Kadın mahkum kimisi yok zannetmiş orada. Hemen ev kıyafetiyle kadını atıyor, karşıya güzsü veriyor böyle. Falan bu sahibi de namaza gidiyormuş, kadını ev kıyafetiyle görüyor. Ev kıyafeti görüyor. Tabi, eyvah, ben bir grash demiştim eve içi yanıyor günah diye. Ne iş yanıyor? Onların gönlü tertemiz pak olduğu için günah kabullenmiyor. Kabullenmiyor. Ama göğe paslandı ve kirlendi mi? Şimdi bir insan mesela bayramlı vermiş şöyle bir belirli bir günde, cihad cihad gününde kimse evine geldi, duş aldı, banyosunu yaptı, tertemiz giyindi. Gidecekler tabii bir yere gidecekler. O anda kişi biraz daha üstü üstü başına sakınıyor böyle. Araba geçerken özellikle yağış ağırlarla insanlara sakınıyor böyle. Şey. Ama bir işçi iş elbisesiyle çalışırken yine sakınmaz. İş ruhu üzerinde var. iş elbisesi üzerine var. Yere de oturur, toza da oturur. Kine sakınmaz muhtemelen. Böyle. Artık onun için doğadır, normaldir. Alışkanlık haline gelmişken içler böyle yapar. Demek ki gönlünü temizleyenler bu tarafa bak. Yani duş alıp banyo yapanlar. Gönlünü temizleyenler neyle? İstifar ile böyle. Temizleyenler. Gönlün temizleyenler. Gönül temizlenince gönül nurlanır. Nurlanır böyle. Nur meydana çıkar böyle. Nurlanınca gönül o gönül parlamatı verenler. Gönül huzur bulur. Gönül bile tat alır. Gönlü feyz olur. İnsan aslı ondan insan böyle. Yani Allah katına gerçek insanı keman onlar işte böyle. Yani gönlü parlayanlar, gönlü yıkan temizlene gönlü olanlar böyle. Onların namazı başka namazı olur Onların orucu başka oruç olur. Onların zikrullah başka olur böyle. Onun ahlakı başka olur beraber İşte. Önce demek ki gözü haramdan sakınmak, sonra kulakları haramdan kulakları. E günümüzde müzik, hatta ilahiler bile, ilahiler bile artık müzikle müzik ilahiler bile verir. Olur mu olmaz tabii. Olur mu öyle? Bir eldeki din ibadettir, huzurdur, hushudur din. Din tevâvalık derim Haşa Peygamberiniz çalgı mı çaldırdı böyle? Namaz kural okurken böyle. ama ne oluyor? Günümüzde artık insanların günlük yaşamına müzik girince kişinin arıyor artık yani ibadette bile müzik olsun böyle, haram karışsın böyle bu termine. İlahilerle böyle şey. Hatta Allah kursun mesela ilahide Allah için geçerken onu müzik çalmak insanı ne çıkarır? Aşağılamak Allah'ın gönüse onları böyle şey. İşte önce günümüzde mücreden sakınmak muhtemel gerekiyor böylece. Bundan sakınmak gerekiyor. Elden geldiği kadar. sağ tabii gıybet, dedikleri yalandan gerekiyor. Dili koruma gerekiyor. Elleri koruma gerekiyor. Yani ellerle mahrum olan kadına gayri mahreme dokunma gerekiyor kadınlar. Dokunmamaya gerekiyor. El sıkmak, el öpmek. Şimdi şunlar bunlar. Ne yapıyor bunlar? Tehvali gideriyor bunlar. Tekvalları gideriyor bunlar böyle. Şimdi adı geliyor. Göz sana bakarsa göz cinası oluyor. Dil bir kadınla boşu boşuna zevk için konuşursa dil zinası oluyor. Yani bir insan kadınla konuşur iş cevabı gereği kadar. Konuşsın ama diye, normal konuşuyor böylece. Hatta bir kadın ekilde konuşurken normal konuşması gerekiyor. Eğer kadın ekilde konuşurken biraz cüveli, milveli böyle yapmacı bir şey yaparsa o da aramadır böyle. Ayet-i Kerimde, e mesela Peygamberimiz e anlatmıyor böyle aramadır. Yani işimide ince tarafları var oda. Trafolar böylece. Yani, günümüzde, günümüzde. Tek başına az mı terimler? Evliya da az günlerce, Evliya da az böyle. Eski dönemde her madde Evliya mı? Her dönemde her madde Evliyalar. Karamaz açık böyle şey, yetişki ama yani, ortan yetişki böyle. Şey. Günün günümüzde yetişmi gününden daha böyle. Neden tek yok tek olarak kalmıyor terimler? Elde aslında, elde aslında, dini aslında bunlar kaşınmak gerekiyor bunlardan. Tabi bunun dışında her gün sakınma gerekiyor. Bir de. Fazıl da zamanında vaktini yapmak gerekiyor fazlalara. Bir namatine geçirmekte aramalıyor oluyor bakınız. Bir insan çok zorunlu kalmayınca ne gibi zorunlu? Ağır hasta. Kanamalı hasta. Neyse hastaneye yetiştirildi. Hemen amet almış gerekiyor. Tedikir durumu. Hemen amet alınır. Hatta cümamak yakınsa bile doktora, hasta bakacak kimse ona, o ekibe, onun şu fazla olmuyor. Ölü kıcakla bu sıra. Hatta böyle bir hastayı uğraşırken, namazı vakit bile, kazaya kalsa bile haram olmuyor. Yani bir hayatı tehlike varken, şimdi dinimizde mesela bir kimse sabah namazını evinde kaldı, evinde kılı sabah namazını. Vakti komşu yönde yangın var. Komşu namaza kalkmıyor sabah Yangın var. Ne yapacak? Namazını bozacak, onu da uyuracak. Mutlaka. Yine bir cemaat, gerek yani camide, gerek kırda, açık bir yerde. Mesela örnek derim ki, bir göl kenarında, deniz kenarında bir Müslüman grup namaz kılıyor, cemaat yaptılar böyle. Cemaat namaz kılıyorlar böyle. O anda biri denizden başlı bağırmaya, imdat diye bağırmaya başladı, boğulmak üzere. Bunları namazı bozmaları fazla oluyor. Namazı bozmaları mı hale? Eğer namazı bozmasınlar haram işler olurlar. Orada hayat tehlikeli var bu bak. Demek ki zorunlu haller dışında bir insan vakit namazını kaza bırakırsa bu da haram oluyor muhtemelen. Haram oluyor, tefala gidiyor böylece. Şimdi tabiri oruç da muhtemelen lazım ama farz değil oruç. Bak farz değil böyle. Nafet deniyor buna. Yani sevabı çok. Yapmaya günah yok. Ama namaza gelince... Namaz bu da farklı şimdi. Namaz farklı. Namaz farz. Hem de farz ayın. Herkese kendine farz eder. Mesela cihaz farz. Ama farz kifaye Yani bir grup namazını kıldım mı? namazını kıldı mı? Öbür namazı sakin düşür. Ama beş herkese namaza gelince... Bu namaz faz ayın deniyor böyle. Muayyarlar herkesin üzerinde faz böyle böyle. Evde babadan kılacak, anne kılacak, oğul kılacak, torun kılacak. Herkes bunu kılacak böyle. Kimlere fazsa, bırak kılmaları gerekiyor bunları. Beş vekiyet namaz dedi muhteremde. Beş vekiyet namaz, ruhun gıdası. Ruhun gıdası, beş vekiyet namaz şimdi. Eğer bedene gıda verilmezse beden yaşar mı yaşamıyor tabii. Mesela beş temel gıda vardır. Kavize tar, yani şekerli maddeler, yağlı madde yağlı maddeler, proteinler, vitaminler, mineraller böyle. Beş temel gıda vardır. Eğer bir insanda beslenmede denge olmazsa sağlığı bozur muhterimler. Bir kimse beş vakit namazının birini kılmazsa onda ruhsal sağlığın dengesi bozuluyor. Kişi bunu fark eder mi? Ede evet, mi? Evet, evet. Ruhsal denge bozulumu mu ruh sıkılma başlar. Ruh sıkılır. Namaz kılmayan kişi başka ne yaparsa yapsın. Ona neye benzer Bunlar. Onlar ara öğünlere benzer bunlar. Hafif bir şeylere. Bir çay, biskültü falan böyle. Ara öğünlere benzer bunlar, bunlar. Yer ibadetler böyle. Namaz, temel gıdam maddeleri, ana gıdam şeyleri, saati bunlar böyle. Beşekin namaz namadeler. Bunun için inşallah tabi namaz kılmenler de bunu duyuran başkan inşallah, inşallah. Elimizden geldiği kadar İslam yaygınlaştırmaya çalışalım namaz kıymanlarla inşallah Recep ayında namaza başlamaları daha da kolay olur. Daha kolay böyle. Recep ayının bereketiyle, bu ayın mübarek ay olması hasediyle namaz kımarı başlamaları daha kolay olur. Yani namazsız olmaz. Ne kablam böyle. işte ben şöyleyim, böyleyim, bir namaz kıyamıyorum. Namaz dinin direği, imanın özü İmanın temeli bir miracı namaz beşerkin namaz böyle namaz şartı böyle beşerkin namaz Namazın tabii güzel olması gerekiyor namazına böyle namazında üşemeden kılması gerekiyor ne diyor bazıları Efendim bu namaz biterim böyle kıl kıl biter biterim diyorlar böylece e, yemek diye insan demek yemek bitiyor mu o da bitmiyor ya sabah kahvaltı yaptık öyle ne yiyeceğiz kadın bunu kadın ele başlıyor düşüyor bunu. Ne yapayım? Akşama ne yapayım? Aslında yemeği uğraşmak namazdan çok ama çok daha zor muhtemelik. Çok daha zor böyle. Önce bir para kazanma gerekiyor almak için. Gidip almak gerekiyor. Eve getirmek gerekiyor. Ondan sonra soğanı soyu, sevdiği soy şunun soyu, yıka, mıka, doğra, muhara, pişir, yap Bunları atıyor. Efendim gazo, ocak koyuyor bunları. Bir bütün araştırıyor böyle. Öyle hamur işleri, şunları, bunda artı e, Dünya mı derdi böyle Yap bunları. Ondan sonra servisini yap. Tabakları koy efendim. Otur sofraya. Bunları ye. Broşir. Efendim makine var. Ama makineyi makine, elin koy. İnsan koy onları böyle. Çıkarıp yamın dizisi gerekiyor bunların böylece. Yasa üşe mi bunların böyle? Ya bu yemek ye ye, ye bitmez bu. Ruslara gelmiyor mu? Gelmiyor ya. Hava yasalıyoruz. İki saniyesi nefes alıyor. İki saniyesi bunu veriyor böyle. Beş saniye bir nefes atıyor insan böyle. Durum böyle. Aa, son nefese kadar yani şu dünyaya gelirken başı çıktığı anda kısılma başı. Başı böyle durmadan böyle evde, tuvalette, banyoda, yolda ne olursa olsun böyle gitse bana bir afya, afya böyle. E biter bu? Zaten bir şey de öyle ölüyor muhteremler. Demek ki gibi, demek ki namazda bunun gibi muhteremler. Namazda bunun gibi. Bir gün Halep'ten trende Türkiye giriş etmiş vardan yanında hep yabancılar karşıda iki Japon iki Fransız Yanımda da iki kadın bir erkek bunlar Paris'e gelmişler erkeğin asılmış reketle Yanındaki hanım evli kız kardeşimmiş şimdi de bunlarda Türkçe bilen istemele İstanbul'a gitmiş annesi İstanbul'un annesi Türkçe biliyor Bununla konuşuyor tabe Din konusuna geldi, Hristiyan da, İslam falan geldi, konuşmaları bunları. Baştan böyle bir karşı olarak cevap şey vermişti, şey ama Elhamdülillah, Allahü Ekber Elhamdülillah, yani sonunda İslam'ın hak olduğunu, Kuran'ın hiç değişmeyen tek kitap olduğunu yerinde, Peygamber'in geldiği gibi olduğunu, İncin'in değiştirildiğini, bunlar kabulünü kendisi böyle, kabulü bunları. Yalnız şuna akı takımış yine bunu dedi ki. İslam çok zor ama böyle. Neden? E dedi günde beş vakit namaz var dedi böyle. Günde beş vakit namazıydı. Sabah güneş doğmadan dedi uykudan kalk. Her yazın kısa gecelerde uykunun en tatlı uykudan kalk. Abdülham'a namaz kıl. Öyle vaktin yemek olması veriliyor. Git lokantaya işte yemekhaneye git şır, aç yemeni ye. Ama da bir namaz güldü öyle böyle. İki tam mesai vaktinde, işte akşam şu vakitinde, şu vaktinde da bunu sayı konuşuyor böyle. Ben dinliyorum kendisini. böylece. Şimdi sıra bana geldi. Sonuç şunu söyledi. Ya bu namaz bitmez dedi böyle. Yani kıl, kıl bitmez. Bunun sonu yok bunu dedi böyle. Bu başalmazdı bu böyle böyle. Bunun için yani de İslam dini zor dedi böyle. Dedim kendisine ben de namazını bitiremem dedim böyle. Ya namaz bitmez diyorsun. Ben namazını bitirdim. Ben namaz ben namazını bitirdim bana. Ben namazını bitirdim. Nasıl bitirdim? Bitirdim ben işte. Bana Şu an namaz faz değilim ben, de. ben namazım bitirdim. Ben adı bitirdim namazım. Nasıl bitti peki? Merak etti tabii işte bu. Dedim bugün sabah namazını herhalde kıldım. Sabah namazına girince dedim. Bana sabah namazı fazla oldu. Hayat olduymuş için. Sabahını kıldım. Bugün sabah bana bana fazla son namazı bu. Sabah namazı bana son fazla bu. Ben, ben son yine getirdim. Bana şu namazı fazla değil dedim. Onun sağa kuşu var dedi. Onun falan bir oradığı. Peki öyle vakte olacak o namazı dedim. Eğer de öyle kadar yaşarsam, öyle kadar yaşarsam, öyle vakte erişirsem, o namazı fazla olacak. Öyleyi kıldım mı, o da benim son namazım yine. Onu namazı bitti benim böyle. İkinci yaşarsam onu da kılacağım bu şekilde ben. O Demek ki, namaz bitiyor mu? Ben de. Mesela başım inşallah, yaslamazı da kıldık mı, Bizim bu son namazı muhtemelinde. E sabaha? çıkmayanlar var. Mesela Marmara depreminde değil mi? On binler hiç çıkmadılar sabaha. Yatısı kılanlar onların son namazıydı o. Son namazı muhtemelinde. Rabbi inşallah, Recep'e benim kümlelerle eylesin. İzlediğiniz için. lillâtan Fatiha.